Allah bizi bundan mahrum etmesin kardeşlerim. Allah kazandığımız hayrı heba edenlerden eylemesin. Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki hırsızın, arsızın, yalancının adının Şeyhülislam olduğu bir devirdeyiz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiten bablarında gelen rivayetlere baktığımızda Öyle sözleri var ki mesela deccanla alakalı misallere baktığınızda onun birinci şeyi neydi? Yalancılıktı. Ama insanlara neyi vaat edecekti? Hep cenneti. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Onun diyor sizi cennet diye çağırdığı yer ateştir diyor. Cehennem diye gösterdiği yerde nedir diyor? Cennet. Yani belki de kıyametin alametleri tepemizde geziyor. Bu da gösteriyor ki deccal gibi birinin bir ortamda revaş bulacaksa, insanlar ona tabi olacaksa Allah Resulü'nün dediği gibi kişi sevdiğiyle nedir? Beraberdir. Demek ki insanlar o kadar bozulacak ki bozulan insanlar da işlerinden çıkana ne yapacaklar? tabi olacaklar. Yani demek ki kıyamete yakın kişilik, karakter, ahlak tamamen ne yapacak? Bozulacak, iflas edecek. Ve insanlar, iflas edenler bir arada kalabilecek. Allah o az olan, garip olan, samimi, tevhid ehli insanlardan eylesin bizler. Amin. İşte böyle bir ortamda muhakkak ki bizim peygamberin ahlakıyla ahlaklanmanın önemi daha da fazla ne yapıyor? Ön plana çıkıyor. İşte ders şesilesine devam ederken, Kur'an ve sünnette Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakını ne yapıyoruz? Öğrenmeye çalışıyoruz. Bugünkü ilk maddemiz ahde vefalı olması. Yani sözünde durması. Kardeşlerim ahde vefa o kadar önemli meseledendir ki, ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da en önemli vasıflarından bir tanesiydi. Ki o verdiği sözde durmayı imandan kabul etmiştir. Alayküm s-salam. Yani birine verdiğin sözde durma neymiş? İmandan kabul etmiş ve aksi şekilde davranmayı ise münafıklığı ne yapmıştır bir alameti olarak saymıştır. Aynen gelen e, hadise baktığımızda İbn Amr bin El As naklediyor Allah kendisinden razı olsun. Ha. Kim de diyor şu dört şey varsa o nedir? Ha. Halis münafık olur. O dört şeyden biri bulunan kişide de münafıklıktan bir haslet vardır diyor. O da nedir? Ta ki onu terk edinceye kadar. Kendisine bir emanet bırakıldığında ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Anlaştığı zaman anlaşmasında durmadan bozar. Ve bir kimseyle çekiştiği zaman karşısındakinden daha fazla nedir? Çirkez çıkar. Yani Konuştuğunda yalan söylüyor. Emanetine riayet etmiyor. Verdiği hiçbir ahitte, sözde ne yapmıyor? Durmuyor. Öyle insanlarla tanışıyorsun ki, ki benim son 20 sene birçok insanı tanımakla geçti. Yaşım 48. Mesela öyle bir tanesi vardı ki adı Ebu Said diye bir tanesi. Kayseri'ye gidersin insanlara vermediği söz kalmaz. Doğuya gidersin, götürürsün, yani vaat etmediği hiçbir şey kalmaz ama inine döndüğü zaman verdiği hiçbir sözün hiçbir tanesinden bulamaz. Madem söz veriyorsun, yerine ne yap? Getir. Getirmeyeceğin bir sözü niye veriyorsun? Bu nedir? Hem sözlerin yalanıdır, hem de ahde vefalı olmamadır. Ve neticede yalancı mı? Yalancı. Vefalı mı? Değil. Hı -hı. Aleykümselam. Aleykümselam. Ama maalesef, maalesef yaşamış olduğunuz ortamda bu tip yalancı, asalak insanların kanıyla beslenen sülükler gibi insanlar toplumda maalesef, maalesef yer edinir. Ama samimi Muahit, mümin insanlarsa horlanan, dışlanan, yokmuş gibi kabul edilen insanlar oluyor. Bu da kardeşlerim, toplumun, hatta inanan kesimin ne kadar bozulduğunun bir göstergesidir. Evet. Kur'an'da sözde durmaya Allah Azze ve Celle çok büyük önem vermiştir. Kur'an'a göre ahde vefakarlık mutlaki insanların vazgeçilmez özelliğidir. Böyle bir insan yalnızca ibadetlerin şekli formantelerine takılı kalıp kuru dindarlık gölgesinde bulunamaz. Çünkü Allah bunu iyilik yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmek değildir diye ne yapmıştır? Bildirmiştir. Bu aslında dinde hedeflenen ana gaye de değildir. Asıl olan imandan sonra sabır, namaz, cömertlik ve verilen sözde durmadır. Bu Müslüman'ın nedir? Ahlak olmalıdır. Bakın Kur'an diyor ki Allah Azze ve Celle iyilik diyor yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değil. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a ahiret gününe, meleklere, peygamberlere, kitaplara inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara Dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcama, yani cebindeki bozuk parayı değil, onlara sevdiğin maldan harcama, namazı kılma, zekati verme, anlaşma yaptığı zaman sözünü yerine getirme, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanında sabretme, işte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakilerde ancak bunlar dörtlüyor Allah Azze ve Celle. Ne kadar vasıf saydı? Bunlar kimin vasıfları? Müminlerin vasıfları. Bunların zıttı da nedir? Münafıkların vasıflarıdır. Mücrimlerin, fasıkların vasıflarıdır. İşte bu ayete muhatap olabilmek için burada geçen vasıfları bir bir hayatımıza ne yapma? Geçirmek zorundayız. Eğer bunlar yoksa, misal Allah Resulü ne diyor? Şu hasletler münafın halis münafığın alametleridir. Biri varsa, o da münafıklıktan, yani nifaktan nedir? Bir şubedir diyor. Demek ki Müslümana kötü, kirli veya yanlış hareketler hiçbir zaman ne yapmıyor? Yakışmıyor. Ve Allah Azze ve Celle defalarca üzerinde durarak akitlerin yerine getirilmesini emretmiş, sözlerini bozanlara her zaman lanet etmiştir. Verilen söz bir nevi emanettir. Mümin verdiği sözü ne pahası olursa olsun yerine getirmeli, yapamayacağı şeyi üzerine alarak başkalarına haksız bir güven vermemelidir. Eğer elinde olmayan sebeplerden dolayı sözünü yerine getiremeyecekse bunu vakti geçmeden karşıdakine ne yapacak? Bildirecek ve neden yapamadığını ona ne yapması, arz etmek durumunda kalması gerekir. Hangi konumda olursa olsun. Bir peygamber dahi yapmış olduğu bir anlaşmaya ahitleştiği bir insanla bir yerde buluşacaksa, gidebiliyorsa, Allah'ın Resulüysa, üç gün bir insanı orada bekliyorsa, ve o insan hatırlayınca geldiğinde ey Allah'ın Resulü herhalde sana eziyet ettik. Evet biraz öyle oldu diyor. Bir peygamber dahi verdiği söze duruyorsa herhalde bizim de verdiğimiz söze ne yapmamız? Durmamız gerekiyor. Kim olursa olsun. Peygamberden daha üstün insan mı? O bile sözünde duruyorsa ve Allah'tan en çok korkanınız benim diyorsa ben bile amelimle cennete giremeyeceğim, Allah merhamet etmezse diyorsa, herhalde bizim hangi konumda, hangi sıfatta olursa olsun, hal ve hareketimize ne yapma, dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bakın Allah Azze ve Celle diyor ki, ey iman edenler, niçin yapamayacağınız şeyleri söylersiniz? Yapamayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır diyor. Bizler, yani inanan insanlar, güya kitap sünnetten amel eden insanlar, Allah'ın kitabını okumazsa, Resulullah'ın sünnetini okumazsa, hani bazı hoca efendiler çıkıp da Kur'an okuyun, hadis okuyun diyor ya, aslında size okumayın diyor bunlar. Okusanız, böyle münafık, şerefsiz, delam olan insanları karşınıza getirip dinlettirmezsiniz Sizler hakikaten dininizi okusanız, bu insanlar o vasıflarını ne da Değiştirmek zorunda kalırlar. Yani münafık olamazlar. Olsalar bile defolup gitmek zorundalar veya kendileri gibi olan insanlar onlara ne yapacak? Kulak Onu Onda sayıları fazla ne yapmak? Geçmez. Siz kitap okumadığınız için karşıdakilerinin de hal, hareketlerini ne yapamıyorsunuz? Kontrol edemiyorsunuz. Analizde ne yapamıyorsunuz? Yapamıyorsunuz. Bu sefer ortama duygusal bakıyorsunuz. Birinin yalancılığı ayyuka çıktığında veyahut münafıklığı ayyuka çıktığında birisi de çıkıp diyor, ya bu insan münafıktır dendi mi 20 senelik davetçi ya bak buna bu yapılır mı diyorlar. Davaya zarar diyorlar. Ya bu adam her türlü şerefsizliği her tarafından akan birisi. Yani bunun sakalının olması güzel giyiminin olması veya Allah Azze ve Celle'nin Münafıkın suresinde dediği gibi, onlar konuştuğunda sözünü dinlersin. Yani güzel konuşması bu adamın alim olduğunu göstermez. Ki. Bu insanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapıyor? Müminin vasıflarını birebir anlatıyor. Sen bakarsın, koyarsın şablona hangisi uyuyorsa bu. Ama bizim kitap ve sünnetten haberimiz olmadığında insanlarda ne yapamıyoruz? Analiz edemiyoruz. Allah bizlere anlayış versin kardeşlerim. Amin. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaşantısı bize bu ümmette örnek olacak. O kadar çok misallerle doludur ki kendisine birisi söz verdiği vaat ve taahhütle bulunduğu zaman mutlaka yerine getirir. Bakın Abdullah bin Ebul Hamsa diyor ki peygamber ile henüz peygamber olarak gönderilmeden önce bir alışverişte bulundu. Peygamberliği yok bak. Onun lehine bir hesabım kaldı. Falan yerde buluşalım diye ona randevu verdim. Fakat unuttum. Üç gün sonra hatırladım. Gittim ki beni hala orada beklemekte. Bana şöyle dedi ey delikanlı, beni yordun ben tam üç gündür gelip burada seni bekliyorum. Yani belli saatte anlaşmışlar. Bu nedir? Bir insan olarak ahdine neymiş? Sadık olan ve hatırlayan biris. Karşıdayk unutsun. Sen ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın. Bugün öyle insanlar var ki kendilerine ne kadar iyilik yaparsan yap halka tanıştır onlara birçok şeyi öğret. Aynen nankör cehennemlik olan kadınlar kocasından bir kemlik gördüğünde ne diyor? Ben senden ne gördüm ki? diyor. Aynen karıların ahlakına bürünüp nankör kedilerin sıfatlarını ne yapmışlar? Almışlar. Yine bakın Bizans imparatorunun o sırada beldelerinde bulan, bulunan, bulunan Kureyş'in ileri gelenlerinden Elü Sufyan'a sorduğunda, Muhammed hiç sözünde durmazlık yaptı mı? Hepinizin hatırlayacağı Helena pusatısını. Ne diyor? Tüm düşmanlığına rağmen Elü Sufyan o zaman müşrik Ne diyor? Hayır, yapma diyor. Bakın, hasmı var. Bir, hasım, bir hasmı bir hasm ne yapar? Öldürmek ister ya, canını almak ister. Alamıyorsa kötülemek ister. Yani onu yok edecek yani o düşmanı. Ama buna rağmen Allah Resulü o kadar karakterli birisi ki buna rağmen kendisine ne yapamıyor bu sözü söyleyemiyor. Yani o kadar dürüst birisi bizim örnek aldığımız insan. Tüm düşmanlığına rağmen ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her şart altında sözüne bağlılıktan bir nebze ayrılmaması var. Ve Ali sallallahu aleyhi ve bir defa bile olsa ahde ve da bulunmuşluğu yoktur. Bir tane örnek ne yapamazsınız, getiremezsiniz. Evet. Ve Ebu Sufyan bu ayrıntıyı ne yapmadı? Asla kaçırmazdı bir düşman olarak eğer Allah Resulü ahde vefasızlık yapsaydı, o onun nedir? Can düşmanı ilk ne yapardı? O yakalardı. Ama hayatında hiçbir açık bırakmamış olması Ebu Sufyan'ı bu cevaba ne yapmıştır? Zorlanmıştır. Bakın burada bir iki mesele var. Şimdi Ebu Sufyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ahde vefasızlık yapmakla suçlamış olsaydı aynı zamanda kendisi de ne yapacaktı? Yalancı duruma düşecekti. Müşrikler bile kendi toplumunda yalanı kendilerine ne yapamıyorlar? Yakıştıramıyorlar. Allah Resulü'ne o şekilde ahde vefasız diyememesi kendine de yalanı yakıştıramamasındandır. Yani kendine yalanı yakıştırsa kötülediği adamın daha altına ne yapacak? Kendisi düşecekti. Kendisi de düşmanına bakarak dürüst kalmak zorunda kalıyor. Buradan anlatmak istediğim şu kardeşlerim. Eğer bizler veyahut bizim önümüzde alimim diye giden insanlar dürüst olsalar, ahlaklı olsalar, edepli olsalar, bize düşmanlık yapan kafirler de edepli ve ahlaklı olmak zorundalar. Demek ki bizim içimizde giden veyahut bize dinimizi öğretmeye çalışanlarda edep, ahlak diye bir şey yok. Düşmanlar mı zaten yok? Demek ki bugün toplumda şuna bak, sakalına bak ya, şunun şeyine bak, bir de hacıya bak, bu sözleri söyleten hep bilirsin. Dinle onu kötülüğe emrediyor, yoksa dinli Müslüman'ı arındırıyor. Bakın bir namaza, ayete bakıyorsun her türlü kötülükten alıkoyar diyor. E, hacca bakıyorsun her türlü günahından arındırır diyor. Oruca bakıyorsun insanı şehev arzulardan korur diyor. Ama bakıyorsun her türlü rezillik Müslümanların içinde. Bu gösteriyor ki Müslümanlar dininde ibadetlerine ne yapıyor? Dikkat etmiyor. Dikkat etmemeleri de onların ahlakının düzelmemelerine sebep oluyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ha. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam borç alacak ilişkilerinde tamamen borcuna, son noktasına kadar sadık kalmıştır. Ve hiçbir zaman aldığı borcu vermemiştir. Ne yapmamıştır? Yapmamıştır. Ve bir şeyden, birinden bir şey almışsa, onun karşılığında ölse de ona denk gelsin diye hep rehin vermiştir. Bakın, kendisi vefat ettiğinde, Mifer'i kimdeydi? Yahudi. Yahudi birinde. Ödül çıktı, rehin çıktı. Çok sonraları satın alındı. Osman zamanında Beytulmalak oldu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilişkilerini o kadar ne yapardı? Çok dikkat ederdi. Yani kul Rabbinin huzuruna çıkmaktan korkardı. Ama bugün dini öğretiyorum diye insanların karşısına çıkanlara bakın. Müslümanların adeta kanını emiyorlar. Vitne olarak gösteriyorlar. Ne kadar sayılarını çoğaltırız da şaşa yaparız da cebimizi doldururuz, bunun hesabını yapıyorlar. Böyle davet olmaz kardeşlerim. Böyle ahlak olmaz, böyle de örneklik olmaz. Bakın Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir adamın parası ödenmemiş bir devesi vardı. Adam tutuyor, borcunu istemeye geliyor ve kaba saba sözler ediyor. sahabeler kalkıyor, haddini bildirmek istiyor. Yani çünkü alacağını almaya geliyor, ama bunun yanında da verilmedi, gecikti diye hoş olmayan sözler söylüyor. Allah Resulü ashabına ne diyor? Durun. Adama borcunu ne yapın? Ödeyin. Ve adamın e, hadiste yanlış hatırlamıyorsam beş yaşından bir dişi deve alacağı var. Bulamıyorlar. Daha iyisini adama veriyorlar. Adam memnun oluyor. Ne yapıyor? Gidiyor ve soruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tamam mı? Memnun olduğunu o da diyor ki tamam bana borcunu tam olarak ödedin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asabına dönüyor. En hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyeninizdir diyor. Yani muhakkak ki alacaklı insan e, kapına geldiğinde kötü söz söyleyebilir. Yanlış hareket edebilir ama sen orada nesin borçlusun. Ve onun o şekilde hareket etmesine sebep sensin. O yüzden de onun ne kadar kötü davranırsa davransın sen ona kötülükten karşılık ne yapamıyorsun? Veremiyorsun ve borcunu ödüyorsun. Ondan da ne yapıyorsun? Helallık. Peygamberin ahlakı neymiş? O. Şimdi bunu şu topluma getirelim ve iki Müslümanlar arasında alacak verecek davasının olduğunu. Bunun bu kardeşten alacağı var. Geldi bayram bakiye vermem paramı dedi. Aksi konuştu, kötü konuştu. Öbürü ne yapar? Duyguları kabarır. O da ona aksi ve aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden sonra sakın kafirlerin ahlakı gibi ahlaklanmayın. Onların böyle oturup dostça sonra kalkıp birbirlerinin boynunu vurduğu gibi ne yapmayın? Boyunlarını vurmayın diyor. Var mı Müslümanların arasında böyle? Aynı kafirlerin ahlakı ne yapmış? Girmiş. Allah bizlere hayır versin ve peygamberi örnek alan samimi insanlardan eylesin. Evet. Bu karakterin üzerinde de fazla durmak istemiyorum. Çünkü Allah Resulü her yönü bize bu noktada nedir? Eşsiz bir örnektir. Gelelim Allah Resulü'nün en önemli ahlakından, vasıflarından birisi insan sevgisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insan sevgisi onun insana insan olduğu için verdiği değerde gizlidir. Onun getirdiği düşünce sistemine göre insan bizzat insan olması açısından kıymetlidir. Madem ki insandır o halde üstündür. Dokunulmazlık ve masumiyet hakkı vardır. İslam kanunu bu hakkı bütün insanlığa erkek olsun, kadın olsun, beyaz olsun, siyah olsun, zayıf olsun, fakir olsun, zengin olsun, kuvvetli olsun, hangi millete tabi olursa olsun bu hakkı ona ne yapmıştır? Vermiştir. Yani insana insan olduğu için ne yapmıştır? Değer vermiştir. Bakın bu noktada gelelim şu yaşamış olduğumuz asırda gördüklerimizi Türkiye'de bir kavga var yaşadığımız şu topraklarda. Ne kavgası? Sen Kürtsün sen Türksün. Peki savundukları sistem ne? Demokrasi. Demokrasiye verdikleri tanım ne? İnsanların özgürce yaşama hürriyeti. Peki bir Kürt niye yaşayamıyor? Bir Türk, bir Kürtle niye dövüşüyor? Gelelim, güya yeryüzünün en güçlü, ki bana göre en rezil topluluğu Amerika'da. Daha düne kadar ki kavganın adı neydi? Siyah Hı. ve Hı. beyaz. Ya bir insan rengini seçme şeyine sahip mi? Değil. Aynı o ülkede güya dünyaya medeniyet getirdi dedikleri o kafir topluluğuna bakıyorsun. Kızıl dereller diye orada bir topluluk daha var. Sırf renkleri kızıl diye o topluluğu katlettiler mi? Bu şimdi insana değer veriyor mu bu sistemler yoksa sadece kendilerine mi değer veriyor? Neye değer veriyorlarmış? Kendilerine şimdi çıkartmış oldukları liderlere bak. İşte bir yerde bir söz duyuyorsun. İşte falan söylemiş, filan söylemiş. Ya niye Allah Resulü şöyle demiş diye söylemiyorlar Allah Resulü'nün sözlerinde hiçbir tane yalan var mı? Gerçek dışı bir söz bulabiliyor musunuz? Yok. İşte Allah Resulü'nün sözleri anlaşılmayınca, karakteri anlaşılmayınca insanlıkta hep ne olduğu belirsiz kişilerin ne yapıyor? Peşlerine gidiyor. İşte insana verilen değer çok çok nedir? Önemlidir. Koskoca medeniyet dedikleri yerde sırf rengi kırmızı diye insanlar katledildi. Sırf rengi siyah diye tecavüze uğradılar. Cariye gibi kullanıldılar. Ve erkekleri de köle hizmetçi oldu. özgürlükleri olmadı. Düşünebiliyor musunuz? Rengi siyah diye. Halbuki İslam'da ne siyahın beyaza ne de beyazın siyah, kırmızıya düştünlüğü nedir? Yoktur. Üstünlük sadece takva yönündedir. Allah hepimize hayır versin. Bunu anlayanlardan eylesin. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ırk, cins, coğrafya farklılıklarına dayalı adaletsizlikleri ortadan tamamen ne yapmıştır? Kaldırmıştır. Tek nizam, tek akide ve bütün insanları ümmet bilincini ne yapmıştır? Aşılamıştır. Ve öyle bir söz söylemiştir ki kıyamete kadar bütün insanların kulağına küpü olacak. Özellikle Müslümanların dikkat etmesi gereken bir söz söylemiştir ki ırkçılık yapan bizden değildir. Irkçılık üzerine savaşan bizim dinimiz üzerine ne yapmaz? Savaşmaz. Irkçılık üzerine ölen de bizim üzerimize yani dinimiz üzerine ne yapmaz? Ölmez demiştir. Bugün falan şehit filan şehit Falan şehit mi filan şehit mi diye ne yapması? Sorulması gerekiyor. Şehitlik de nedir? Dini bir kavramdır. İslami bir kavramdır. Ve sadece Allah için ölen insan nedir? Şehittir. Irkçılık üzerine bir savaş yapıyorsa, ırkçılık üzerine bir mücadele veriyorsa da nedir? Şehittir ama kime göre? Çünkü İslam da bir dindir. Ondan gayrısı da nedir? Bir dindir kendi dini üzerine savaştığı için kendinin şehididir. Ha yani mesela bugün çıkıyor bir kısım. Ya bak işte diyor bizim şehidimiz kim? Deniz gezmişti, mayır çayandı. Tam işte he, Allahsızlar, kitapsızlar var. Çıkan insanlar da şehitleri var? Bak onların da şehit oluyormuş. Falanında, filanın e, bizim de şehidimiz olacak. Yani bunda şey yapacak bir şey nedir? Yok. Herkesin kendi dini, inancı, ideolojisi neyse muhakkak ki bu konuda verdiği mücadelede ona da verdikleri isim aynı isim. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ve İslam dini köle ve hizmetçilerin adeta insan yerine konulmadığı bir zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Eymen'e anneciğim diye hitap etmekteydi. Bu hitap köklü bir düşünce değişikliğini ne yapmaktadır? Müjdelemektedir. Yani bu düşüncenin esası ne olursa olsun insanı insan olarak sevip saymaktır. Bazıları şimdi açıyor soruyor. Diyor ki hocam diyor bir adam tam kafir. İşte kana ihtiyacı var. Ben buna bu kanı verebilir miyim? Ben diyorum ki Allah vermiş ona kanı. Senin de kanın tutuyorsa niye vermiyorsun? En azından e nedir? Bir iyilik yaparsın. O iyilik de nedir? Ona belki dine dönmesine vesiledir. Allah vermiş ona vücudu. Yani senin elindeki olan bir imkanında ondan niye esirgiyorsun? Yok diyor ben vermem. Peki yarın sen hastaneye kaldığında eline bir iman metre alıp da bana müminler kan versin diye mi Yani kendi başına geldiğinde. Bir gavurun kanı geldiğinde sen kafir mi olmuş olacaksın dedi. Müşrik, müşrik mi olacaksın? Veyahut da senin kanın içinde bir filit de var da müşriklerin veyahut kafirlerin kanı sana verildiğinde onu temizleyecek mi? Yok diyor ben vermem diyor. Bu da anlayış değil bu. Peygamberi anlamamış, dinini ne yapmamış? Anlamamış insanların sözleridir. Onun oluşturduğu bir tek insanlık anlayışı Bugün dahi insan düşüncesinin en önemli unsurudur. Bu düşünce önemsiz bağlılıkları kaldırıp azaltmakta zayıfsız ve dayanıksız bırakmaktadır ki bu anlayışın ifadesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu cümlelerinde gizlidir. Bütün insanlar Adem'dendir, Adem de topraktandır. Ne beyazın siyaha ne de başka milletin diğer millete üstünlüğü vardır. Üstünlük ancak takva yerindendir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insan sevgisinin kapsamı o denli geniştir ki düşmanlarından kendisine fiili bir saldırıda bulunanlara dahi açıktı. Onlara karşı samimi his besler asla onlara kim, garez ne yapmazdı? Beslemezdi. Yani düşmanlığa karşı kendisi düşmanlık yapmazdı ve davete gidiyor hatırlarsanız kendisine taşlarla sopalarla saldırıyorlar ve mübarek bedeninin birçok yeri ne yapıyor? yaralanıyor. Hatta kan ayağına giydiği ayakkabının içini dolduruyor. Hatta rivayetlere okursanız dağ meleği geliyor kanadını dağa ne yapıyor? takıyor. Cibril diyor ki istersen bu dağı onların ne yapacak? Başına geçirecek Allah Resulü ne diyor Ali sallallahu aleyhi ve Allahım onlar bilmiyorlar. Allahım kavmimi mi bağışlatıyor? Yani Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve selamın o kadar e, karakterli, o kadar güzel vasıfları var. Allah onun o ahlakıyla bizim de nasip etsin. Yani çok merhametti, çok şefkatli, derin bir merhameti var. Fakat bu hiçbir zaman tavizide gündeme ne yapmamıştır? Getirmemiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam toplumun içinde beşeri münasebetlere o kadar dikkat etmiştir ki Müslümanın Müslümana öldükten sonra garaz etmemesi için bir cenaze geldiğinde ne derdi? Bunun borcu var mı? Borcu varsa ne yapmazdı? Onun cenaze namazını kendisi kılmazdı. Ashab kılar fakat kendisine yapmazdı? Kılmazdı. Bu hareketi gören sahabe borcuna ne yapmıştır? Çok dikkat etmiştir ki o dönemde biliyorsunuz ticaretli şuydu aldatmaydı had safhadaydı. Her ne kadar iman girse de ticari muamellerin çoğu düzenlemişti. İşte Allah Resulü'nün bir Müslümanın sahabe, cenaze namazını kılmaması ne demek? Çok ağır bir şey. Hatta birinde sahabenin birisi gelir, yok borcu var, ödeyememiş. Allah Resulü soruyor, borcu var mıdır? Evet. Siz kılındır, kenaraya çekilir. E bu Musa ile işaret diyor ki, Ey Allah desi, onun borcu benimdir. Kıl da bunun Yani bu da neye teşvik? Onun borcunu başka bir sahabe hemen ne yapıyor? Ödüyor ve o sahabe, gönül uzdırılar gönderilir. Yani sahabeler bu kadar birbirine bağlı insanlardı evet ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar vefalıydı ki kardeşlerim kendisine canından daha üstün hizmet eden ashabını o kadar sevmiştir ki ve kendisinin son dönemde söylediği sözlere bakıyorsunuz aman aman ashabım hakkında ne yapmayın kötü söz söylemiş aman olun onlara ne yapın saygı duyun. Onlara uygunsuz söz söylemeyin ve hatta Uhud dağı kadar altınız olsa daha da. Ve bunların hepsini Allah yoluna infak etseniz yine de ashabının yaptığı infa hayra ne yapamazsınız? Erişemezsiniz diyor. Bu da şunu gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müminlere duyduğu, ashabına duyduğu sevgi, saygı Karşılıksız ne yapmıyor? Onda kalmamış. Elinden gelen neyse bunu ne yapmış? Göstermiş. Peki o sahabe Allah Resulü'nü niye sevmiş? Çünkü Allah Resulü dürüsttü, ahlaklıydı. Verdiği her sözü ne yapar? Yerine getirirdi. Allah'ın emrinin dışında onlardan hiçbir şey ne yapmazdı? istemezdi. Sahabe de baktı ki, o peygamberin sözlerini tutma, hayatlarına ne yaptı? Çeki düzen verdi. Aile düzenini düzeltti. Toplumdaki kargaşayı ne yaptı? Götürdü. Nesillerin saygılı olmasına sebep oldu. Yani bir adam çocuğuna yavrun demesini ne yaptı? Öğrendi. Öpmesini öğrendi. Bak birini vali gönderecek. Hasanla Hüseyin çıkıyor, geliyor. Biri bir omuzuna çıkıyor. Biri bir omuzuna. Onları öpüp okşayınca Oradaki ne diyor? Benim işte şu kadar çocuğum var. Yani bir rivayette yedi, birinde dokuz. Ben daha bir tanesini alıp ne yapmadım? Öpüp okşamadım diyor. Allah Resulü ne diyor? Allah senin kalbinden merhamet aldıysa ben ne yapayım diyor. Ve tabiatına merhamet etmeyen başkasına merhamet etmez diye onu ağırt Göndermiyor. Bakın neyi öğretiyor burada? Topluma ya ne kadar yiğit olursa olsun, ne kadar karakterli olursa olsun, merhamet yoksa ona merhametli olmayı öğretiyor. Öbür vali, vali olmak istiyorsa merhametli olmak zorunda. Yani kendi karakterini onun insanlara ne yapmış? Öğretmiş. İşte o insanlar tatmadıkları duyguyu peygamberle tattılar. Bilmedikleri karakteri onunla ne yaptılar? Öğrendiler. Ve şirkte, pislikte, karanlıkta Allah Resulü ile ne yaptılar? Çıktılar ki onlar ona vefa duydular. Bugün Allah Resulü'nün davetçisi veya takipçisi olan davetçi insanlarda anlattığı insanlara ne yapıyor? Şirtten, küfürden, nifaktan onları arındırmaya çalışıyor gücü nispetinde. Ve arınıp çıkan insanın anlatan insana ne yapması gerekir? Vefalı olması gerekir. Bir olması gerekir. Birlik hareket bilir. Peki toplumdaki Müslümanlar nasıl davranıyor? Tamamen nankör, şımarık, ne oldum delisi olan veyahut ben hoca olayım. Bir tarihte kaptan ölmüştü. Ona Ankara'dan şeye gideceğiz. cenaze namazını Allah rahmet etsin. Amin. Çubuk'ta birisi var. İsmini cikretmek istemiyorum. Telefon ettim. Abim sen de gel beraber gidelim. Sabah altı buçukta buluşup gideceğiz. Dokuz buçuğa kadar burada bekledik. Ne aradı ne sordu. Ben onu Allah için insanlara tanıştırayım da adam olsunlar, böyle davetçi olsunlar da yetiştirmeye çalışan bir insan. Bugün bilmem ne olduğu belirsiz insanlar arabalarına binerek o bölgelere davet adına gidiyorlar. Ve o insanlar da böyle köpekleri, nankörleri davetçi diye alıyorlar, dinliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani karakterden, ahlaktan, İslam'dan yoksun insan bunlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, Allah Resulü'na bakın, o gün benimle niye gitmedi? Çünkü benimle giderse kendileri sönük olacak. Onların anlayışına göre. Kendileri giderse, aa falan hoca gelmiş olacak. Var mı İslam'da böyle bir şey kardeşler ya? Bak demin sözler zikrettik. Kimin kimden üstünlüğü var? Allah Resulü dahi ben bile amelimle cennete gidemeyeceğim diyorsa bizim birbirimize nasıl üstünlük sağlamamız gerekir ya? Mümkün mü bu ya? Yani. Herkes ameline dikkat edecek. Herkes ibadetini ne yapacak? Hakkıyla yerine getirmeye çalışacak. Bunlar insanlıktan bile nasibi yoksa Aynen Allah Resulü ve Vesselam'ın dediği gibi Allah senin kalbinde merhamet aldıysa ben ne yapayım diyor. İnsanlıktan nasibi olmayanların dinden de nasipleri olmaz kardeşler. Çünkü Allah kimi severse dinde ne yapar? Onu anlayışlılar. Onu fakirtiler. Bakın bu benimle gelmeyip de kendisi gidene her gün ayrı bir fikirdir. Bugün falan yerde parmak işareti var der. Öbür gün ya binit üzerinde fazla namazı kılaman der. Öbür gün tesbih namazı diye bir şey yok ki der. Öbür gün Ramazan geliyor gün ışıyana kadar iftar edebilirsinler Yani sahur edebilirsinler. Öbür gün ne olur? Kadınlar pantolon giyemez ki der. Yani çarşafının altından sen kadınların altına mı bakıyorsun? Yani her gün ayrı bir düşüncede bu sapıkları görebilirsin. Her gün ayrı bir düşüncede. Evet. Gelelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hilim sahibi yani insani oluşuna. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlarla münasebetlerinin en belirgin rengi hilimli olmasıdır. Yani onu tarif etmek için en yalın ifade hilim insanı demek herhalde abartılı olmaz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne peygamberlikte, ne de peygamberlikten sonra hiç kimseye sert haşın davrandığı görülmemiştir. O her zaman herkese aynı muamele edip kalplerini kazanmış, getirdiği mesajın kabul görmesi, insanların gönüllerinin fethi ve etrafında birleşmeleri hep bu yönüyle ne yapmıştır, mümkün olmuştur. Ki Allah Azze ve Celle kitabında da diyor ki, eğer sen sert Haşim, kaba olsaydın etrafındakiler ne yapar? Dağılıp giderdi. Ama burada dikkat edeceğiniz bir nokta var. Allah'ın bir rahmeti olarak sana diyor yumuşaklık verilmeseydi. Yumuşaklığı veren kim? Allah. Haşimlik, sertlikse senden kaynaklanan bir şey. Ama Allah Resulü'nde her zaman ne vardı? Bir hilim gündemdeydi. Ve davette, tebliğde hayatı boyunca bunu ne yapmamıştır? Bırakmamıştır. Ve bununla da çok başarılı. Ne yapmıştır? Olmuştur. Bakın, Mekke'de yaşadığı ortamda kendisini müşrikler o kadar kışkırtmıştır ki namaz kılıyor, deveyi kesiyorlar, işkembesini boynuna koyuyorlar. Kim dayanabilir? Taşlıyorlar, horluyorlar, en sevdiği insanlara işkence yapıyorlar. Yani her türlü tahrik var ama hiçbirinin tahrikine ne yapmıyor? Gelmiyor. Hep yumuşak, hep nedir? Hilimli. Allah bunu anlamayı nasip etsin bizlere. Evet. O kadar aşağılandı, o kadar kötülendi ama hepsine ne yaptı? Sabır gösterdi. Ve bakın Allah Azze ve Celle bize ne diyor? kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar, çünkü şeytan insanın apaçık nedir? Düşünanıdır. Sen şimdi onlara güzel muamele et. Firavun'a git, çünkü o iyice azdı. Ona yumuşak söz söyle, belki aklını ne yapar? Başına alır diyor. Bakın bunlar hepsi Allah'ın Azze ve Celle'nin Resuluna nedir? Bire tavsiyesi aynı zamanda bizim için de nedir? Bire tavsiyedir, hatta emirdir. Bakın Allah Resulü de bir beşerdi. O da bir insandı. Düşünün o eziyetler karşısında bir beton değildi, hissiz değildi. O da acı çekti. Onun da birçok duyguları vardı. Üzülüyordu, seviniyordu, öfkeleniyordu. Ama hepsine verdiği tepki nedir? Yani ölçünün dahilinde, düşünün peygamberin hanımına iftira attılar mı? Nasıl davrandı? Sakin, olgun ne yapabilir ki? Yani yapılan bir iftiraya karşı ne yapılabilir? Allah Ayşe'yi ne yaptı? Temize çıkarttı Ayşe annemizi. Gelip kendisine müjde verdiğinde Allah mı beni temize çıkarttı? Evet ona hamd ediyor. Buna rağmen Hala günümüzde Ayşe annemizin hakkında kötü söz söyleyen tayfeler nedir? Hala mevcut. Ve hala inandım diyen insanlar bu akideye ne yapabiliyor? Sahip olabiliyor. Bu da gösteriyor ki insanlık örnek alacağı şahsiyeti bırakırsa artık şahsiyetsiz ve karaktersiz oluyor. Şahsiyetsiz, karaktersiz olan birisi de artık neye bulanırsa onun zengini ne yapar? Alır. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. ilimli olanlardan eylesin. Ama unutmayalım. O da bir insandı. O da öfkelenirdi. O da kızardı. O da acı çekerdi. Ama onun tepkileri her zaman nedir? Ee, olumlu olmuş. Kesinlikle olumsuz bir örnek bize karşı ne yapmamıştır? Sergilememiştir. Ve Asla Allah Azze ve Celle'nin Resulü kötülüğe kötülükten karşılık ne yapmamış, vermemiştir. Ve öyle örnekler vermiştir ki, mesela en yakın Bukhari'de bulursunuz, bir adam diyor devesini kaybetmiştir. Devesini bulmak için peşine düştüğünde insanlar da ona yardım etmek için ne yapar, peşine düşerler. Halbuki diyor adamı diyor kendi haline bıraksanız. O diyor, devesinin huyunu ne yapar? Bilir. Onun sevdiği otları bilir, onu kandırır, yularını başına geçir, yakalayıverir diyor. Ama diyor, insanlar yakalayayım diye diyor, gürültüyle geldiğinde deveyi korkutur ve devada de ne yapar? Kaçar diyor. Veyahut, soğuk bir günde diyor, insanlar düşünür ki diyor, haşereler ölmesin, ateş yakarlar diyor. Ve diyor, ne kadar böcek bu varsa ne yapar? Ateşe doğru gider. Yani güya ısınacak, yanarlar. Ben sizin diyor kemerinizden tutmuş çekiyorum. Sizse ateşe doğru koşuyorsunuz. Diyor. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Allah Resulü ve Vesselam bize dini getirmiş. Akideyi anlatmış. Ama insanlar ben anladım deyip hep kendi başına ne yapıyor? Hareket ediyorlar. Ateşe koşuyorlar. Ve onlara Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Onlar der ki biz yeryüzünde ıslah edicileriz. Asıl bozguncu sizlersiniz. Yani kendi başlarına hareket ettikleri için eğriyi, doğruyu da ne yapamıyorlar? Ayırt demez bir hale düşüyorlar. Allah bu rezil durumu bizleri düşmekten alıkoysun kardeşlerim. Evet. Allah Resulü'nün bilinmeyen alakalı o kadar çok şeyleri vardır ki örnekleri anlatmakla da bitmez kardeşlerim. Yani bir hayvanlara karşı hali, bir doğaya karşı hali, yani hangi hali ele alırsanız alın, örnekler o kadar çok ki, mesela Darübin'in hemen mukaddemesinde gelen birçok rivayet var. Sahabeler diyor ki biz diyor daha önceki Yahudi olan sahabeler iman etmeden önce. Tevrat'ta Allah Resulü'nün vasıflarını okur dururduk. Der ki diyor, o ne katı kalpli, ne kaba biridir. Ne çarşı pazarda rastgele bağırıp çağırır, ne de kötülüğü kötülükten kaldırır. Bilakis o affeder ve bağışlar. Tevrat'ta dahi Allah Resulü'nün vasıfları neymiş? Bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani onlar seni diyor öz çocuklarından daha iyi tanırlar diyor ya, onlar kendi kitaplarında peygamberin vasfını ne yapıyormuş? Böyle buluyormuş. Peki, bir Yahudi, bir Hristiyan, peygamberimizin ahlakını biliyor da, biz niye bilmiyoruz? Ya arkadaşlar. bak bir Yahudi, ki o zaman Yahudi, biz Tevrat'ta diyor, bu vasıfları okuyup duruyorduk diyor. Bu neyi gösterir? Şimdi ne kadar Yahudi olursa olsun okuduğu kitapta bazı vasıfları görünce insan ya bu vasıftaki insan çıksa da buna tabi olsak demez mi? Yani bir karakteri. E biz inanan insanlarız, inandık diyoruz, inandığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Anlatan, hocayım diye çıkan insanlar da peygamberin ahlakı Dinleyende olur mu? çünkü öndekinde olmayınca onun arkasındakine bunu yakalamanız çok zor. Dün esnaftan birinin yanına gittim, bir şey oldu. Dedi ki, senin taleben dedi, birini kötüledi. Ya benim talebem olabilir ama. Dedim. Ahlak verilmiyor ki. Yani ananın ahlakına bakıyorsun, babanın ahlakına bakıyorsun, çocuğun ahlakına bakıyorsun. Hiçbiri birbirine ne yapmıyor. O muyuz, benzin mi? Yani burada herkes bulunduğu hal üzerine ne yapar? Hareket eder. Bizim amacımız sadece onun Allah'la bozulan e, şeyini ne yapmak? Düzeltmeye çalışma. Bağını bağlamaya çalışma. Doğru yolu gösterme. Yoksa hiçbirimiz birinin yerine ne namaz kılabilir, ne oruç tutabilir ne de ne yapabilir? ibadet edebilir. Allah hepimize hayır versin. Allah'ın razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın affediciliği ve hoşgörüsüne baktığımızda ki bu da hayat dusturlarından en önemli dusturlardan bir tanesi. Hangimiz hata yapmaz ki? Yani hatasız olan birisi var mı? Biliyor musunuz? Biz masum olarak bir peygamberi biliyorduk. O da öz Başka masum var mı? Demek ki hepimiz insan olarak ne yapacağız? Hata edeceğiz. Ve insan olarak muhakkak kabalık, sabalık hepimizden ne yapacak? Gelecek. En hayırlısı af dilemeyi bilme, hataları affetmeyi bilme ve meselelere baktığında hoşgörülü olmayı ne yapma? Becerebilme. İşte bunu yapan insan hayatın hangi sahnesinde olursa olsun kazanır. Ama hangi karede olursak olalım, evde, çalıştığımız iş yerinde veyahut gittiğimiz bir ortamda veyahut bindiğimiz bir vesayette muhakkak bir kabalıkla veyahut bir yanlışlıkla karşılaşamayız mı? Allah ne diyor Azze ve Celle? İyiliği emret, cahillerden yüz çevir ve af Demek ki cahillerle, cahiller grubundan ne yapacağız? Uzak duracağız. Affedicili, hoşgörülü olacağız ve uzak duracağız. Evet. Bakın kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların hatalarını ve kusurlarını gidermeye çalışırken hep hoşgörülü olmuş. Ve insanlar kendilerini onun yanında hep rahat, huzurlu hissedermişler. Ve bu yönü sayesinde sahabeler kenetlenmiş, benzeri görülmemiş bir kardeşlik müessesesi oluşmuş. Bugün insanlar çıkıyor, biz bir cemaat değiliz diyorlar. Bir cemaatın da müntesibi değiliz diyorlar. Bunu demeleri vallahi billahi tallahi kendilerinin yalancı, şerefsiz ve ahlaksız oluşlarından kaynaklanıyor. Biz bir cemaatiz ve bir cemaatın da müntesip değiliz. Eğer bizler de cemaat içinde yaşasak, keneplensek, şöyle bir duvarın elemanları gibi olsak, içimizden birisi yalancı olsa, bu yalancının düzeltmez mi? Düzeltmek zorunda kalır. Bir içimizden birisi, insanların etini, kanını sülük gibi emip yiyorsa, onlara vitrin gösteriyorsa, düzelmek zorunda kalır mı? Eğer bir cemaatsak, cemaatin mültesi biysek, evet. Ama bu yalanlarla Kendimizi besler. Herkes kendisi çapucu köpekler gibi tek geçince kuyruğu sallayıp iki üç olunca böyle hırlayan cinsinden olursa işte bunlar da ne yapar? Hiçbir zaman Müslüman'ı temsil edemez. Ancak kendi pisliklerini temsil ederler. Allah hepimize anlayış versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o oluşturduğu o güzel kardeşliği oluşturmaya çalışanlardan ölesin. Bugün bakıyorsun hangi insanın hatalarını temizleyip de adam diye meydana dikmeye çalışıyorsa yok diyor. Benim insanlıkta gözüm yok diyor. Ben yine hayvan olacağım. Hayvani duygularda doğru hayvanlar seçiyor. Başka hiçbir şey değil. Evet. Bugün İslam dünyası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki rehberliğine tabi olduğunda tefrika illetinden kurtuluyor. Çünkü af ve musamaha İslam toplumunda görülen, bölünmüştük, parçalanmış için etkili bir ilaçtır. Hoşgörü ve af birbirinden kopan fertleri bir araya getirecek en önemli unsurlardan bir tanesidir. Kur'an'da ne diyor? Çekişmeyin, birbirinize düşmeyin, sonra korkuya kapılırsınız, kuvvetiniz gider diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben haklıyken bile çekişmeye girmekten kaçınan kimse için cennetin içinde bir köşk verilmesine kefilimdir. Bugün insanlar neyi savunuyor arkadaşlar? Aha burnumuzun dibinde Irak yandı kül oldu bitti. Suriye hala yanıyor. Orta Doğu'ya bakın yanmayan yer var Allah aşkına. Ne yapıyor bizim Müslümanım diyenler? Ne yapıyorlar? Herkes kendi yaptığı dört tane zübüklükle Aynı düğünler başladı bizim mahallede. Biri rına çalıyor, biri de davul çalıyor. Biriler de çıkıyor. Ne yapıyor? Oyun. Bu kadar. İslam bu değil, değil. İslam bu değil. Dünyada oyun, eğlence değil. Allah hepimize hayır versin. İnşallah bir dahaki hafta Allah Resulü'nün diğer özelliklerinden bahsederek devam edelim. Bugün inşallah bu kadar. Yeter. Allah azze ve celle hakkı hak bilip yaşamayı, bâtılı bâtıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Bugün bakın Avrupa'da seminer diye bir şey yapıyorlar. Hoca efendiler Müslümanların Kur'an'dan uzaklaşma sebepleri ve Müslümanların ahlaktan uzaklaşma sebepleri diye bir sempozyum yapıyorlar. Ve bu konuşmacılarından bir tanesi Ebu Said El Yarbozi diye birisi. Bir tanesi de İsmail Kılıç diye birisi. Eseri diye biline. Ben İsmail Kılıç'ı tanıdığımda Ebu Said'in izzetsiz, şerefsiz, hırsız, haysiyetsiz, öz düşmanı, milletin parasını evet. yiyen diye birisi olarak tanıtan bildim. Bugün çıkmışlar insanlara aynı masada yalancı, hırsız falan yerde okumadı. Filan hocadan icazeti yoktur diye her tarafta, dünyanın her tarafında dolaşarak anlattığı adamla aynı masaya oturup Müslümanların ahlaktan uzaklaşma sebeplerini anlatıyorlar. Bana. Ve Kur'an'dan uzaklaşma sebeplerini anlatıyorlar. Şimdi bakın Öbürü ne diyor Ebu Said İsmail için? İzzetlisidir. Şerefsiz birisidir. İnternette karalarla kızlarla düşük kalkar. Ta Kanada'da açık bilmem ne karıyla gidip evlenmiştir. Ve Müslümanların parasını finansa yatırmıştır. Finansa batmıştır. İşte bilmem ne yapın. Odanı kötüleyen birisi. Şimdi bu insanlar çıkmışlar. Toplumda insanlara güzel bir şablon Allah'a hamd ederek Peygamberin yolunun örnek olduğunu söyleyerek çıkıp nasihat ediyorlar. Ne kadar tesirli olur baki? Soruyorum şimdi. Aynı nasıl ettin hoca göle geliyor, yoğurt mayalıyor. Ne diyor? Ya tarsa diyor. Ya göl yoğurt tutar mı arkadaşlar? peygamberin ahlakıyla ahlaklanmayan birisiniz, İzletsiz, şerefsizsin. İkiniz de birbirinizin şerefsizliğini tescil ettirmişsiniz. O dökmüş, o dökmüş. Daha nasıl çıkıyorsunuz da insanların karşısına bundan, edepten, ahlaktan bahsediyorsunuz? İşte bunun için biz iman, ahlak, tevhid dersleri yapıyoruz. Aslında bizim yapacağımız dersler kavram dersleri. Ama bu noktaları geçemediğim için mecburen peygamberin ahlakı derslerine bu şekilde devam ediyorum. Çünkü bunlar durduğu müddetçe Müslümanlar ayağa kalkmayacak. Aha Ankara'da 20 senelik davet var. Birlik, beraberlik, kardeşlik bütün dünyada örnekti. Ne oldu? Aha, Ebu Said gibi bir şerefsize kulak veren şerefsizler Ankara'da kardeşlik diye bir şey ne yapmadılar? Bırakmadılar. Birlikten, beraberlikten bir düzenden söz etmek mümkün değil. Bir yerde lağım varsa her yerde pisliğini ne yapıyor? Atıyor. Allah bizlere anlayış versin, hayır versin. Bu gibi izlesiz şerefsizlerden bizlere uzak kalsın. Sübhaneke, Allahümme. Allahümme ve bihamdike la ilahe illa estafirke ve etabili velhamdülillahi